Hazreti Muaviye, radiallahu anh. Hazreti Muaviye'nin büyüklüğünü, üstünlüğünü İslam alimlerinin çoğu kitaplarında bildirmiş ve bu yazılarını, ayet-i kerimelerle ve hadisi şeriflerle ispat etmişlerdir. Türkçe İslam'da ilk fitne ve Hak sözün vesikaları kitaplarında bu yazılardan ve vesikalardan çoğu bildirilmiştir. Aşağıda birkaç satır daha yazmak uygun görüldü. Bu yazılar büyük İslam alimi hacer Haceri Mekki Hazretlerinin Tathirül Cenân ve Lisan kitabından tercüme edilmiştir. Bu kitap ikinci defa olarak 1385 (Miladi 1965) yılında Mısır'da basılmıştır. Beşinci sayfede buyuruyor ki Hazreti Muaviye'de Rayallahü Teââ'ın Müslümanlık şerefi ve esaptan olmak şerefi ve hadisi şeriflerde övülmüş olan Kureyş kabilesinden olmak şerefi ve Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem nikah ile akraba olmak şerefi toplanmıştır. Bu akraba olmak şerefi o kadar yüksek bir şereftir ki böyle akraba olanların cennette Resulullah'ın yanında bulunacakları bildirilmiştir. Saydığımız üstünlüklerden herhangi birisi bir Müslümanda bulunursa, onu sevmek lazım gelir. Bu şereflerin, hepsinin toplanmış olduğu bir zatın ise, ne kadar çok sevileceğini, aklı ve insafı olan herkes kolayca anlar. Eshâb-ı Kiram arasındaki ayrılıklar, Dövüşmeler, birbirlerini sevmedikleri için değildi. Mesela Halit İbni Velid ile Sa'd bin Ebi Vakkas, radıyallahu teâlâ anhumâ, bir şey üzerinde uyuşamamışlardı. Bir kimse, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın yanında, Halit bin Velid'i kötülemeye başladı. Sa'd İbni Ebi Vakkas, bunu hemen susturup, sus, ona bir şey söyleme. Aramızdaki ayrılık, din kardeşliğimizi bozmaz, buyurdu. Bunun gibi, hazret Ali, sokakta Zübeyir bin Avvam ile karşılaştı. hazret Osman için olan bir şeyden dolayı, birbirleriyle sertçe söyleştiler. Zübeyir'in oğlu Abdullah, bundan dolayı hazret Ali'ye Ali'yi başlarken, babası çok kızdı ve oğlunu dövdü. Bir hadisi i şerifte buyruldu ki: Ümmetimin azabı dünyada verilir. Yani dünyada ümmetimin arasında olan fitneler, sıkıntılar, günahlarının dökülmesine sebep olur. Bunun gibi daha nice hadis-i şerifler bildiriyor ki: Eshab-ı Kiram arasındaki muharebeler yalnız dünyada olan ayrılıktır. Ahirette hepsine sevap, yani cennet vardır. Eshab-ı Kiram'ın her biri radiyallahu teala anhü mecmaîn her işinde Allahu Teâlâ'nın rızasını, sevgisini kazanmaya çalışır ve onun emrine uymak zannettikleri işe sarılırlardı. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala söz birliğiyle bildiriyor ki bir Müslüman büyük günah işleyince kâfir olmaz. O halde Hazreti Ali ile muharebe eden eshab-ı kirama radıyallahu teâlâ anhum ecmain kafir demek, lanet etmek, onları sövmek hiç caiz olmaz. Müslümanların en kıymetli ve temel iki kitabından biri olan Müslim sahihinde ve başka kitaplarda diyor ki Hazreti Muaviye radıyallahu teâlâ Rasulullahın katibi idi yanında yazardı. Zeyd bin Sabit radıyallahu teala anh vahi yazardı. Muaviye hem vahi hem de mektup yazardı. Abdullah İbn Mübarek rahimehullah teala buyuruyor ki Hazreti Muaviye radıyallahu teala anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken atının burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den bin kere daha kıymetlidir. Buradan Hazreti Muaviye'nin ne kadar yüksek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh üstünlüğünü anlatmaya şu hadis-i şerif yetişir. Tirmizi rahimehullahü teala bildiriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Rabbi onu hadi ve mühdî eyle. Yani onu doğru yola ulaştır ve doğru yola ulaştırıcı eyle. Mu'cizelerine Ahmet'in yoktur adetle hesap. Ettiler amma sahabe, ondan üç bini ta'dat. Mu'cize, her kim nebidir, sıdkına olur delil. Şöyle ki, gün olduğunu haber verir ahf Mu'cize bir de görülse, yetişir tasdik için. Göstermiştir Hod Muhammed, mucizatı ı hesap. Sıtkına Kur'an yeter ki, hak sözüdür şüphesiz. Zira üstündür belagatte, cümleye ol kitap. Şöyle ki, cin ve beşer mislini yapamadılar ta ki bildiler kelamullah imiş bir irtiyab.